59. Sohbet içi Dışı Bir Olur Bu konuşma hicretin 546. yılı Recep'in 9. Cuma günü yapılmıştır. Tamahkar insanın konuşmaları aldatıcılıktan, hileden, samimiyetsizlikten, ikiyüzlülükten ve yağcılıktan hali olmaz. Tamahkarın diğer insanlarla olan münasebet ve muamelelerinde hakkaniyetle hareket etmesi mümkün değildir. Onun konuşmaları içi boş bir kabuktan, manasız, ruhsuz ve muhtevasız bir şekilden ibarettir. Tamahkar tıpkı kelimenin aslını teşkil eden tamah kelimesi gibi boştur. Zira tamah kelimesini meydana getiren tı, mim ve ayn harflerinin her birinin ortaları boştur. Ey Allah'ın kulları! Doğru olunuz, dürüst olunuz. İçiniz dışınız bir olsun. İşte o zaman felah bulur, kurtuluşa erersiniz. Doğru kişinin gökteki yani Allah katındaki himmeti yücedir. Söz sarf eden hiçbir kimsenin sözü ona zarar vermez. Aziz ve celil olan Allah işinde hakimdir, galiptir. Bir iş için seni murat ettiği zaman o işe seni hazırlar. Kötü edep sahibi birisinden zuhur etmiş bir söz vardır. İşte cevabı budur. Sizin hal, hareket ve tavırınızın doğruluğu beni konuşturur. Yalanlarınız ise beni sükut ettirir. Ben sizin satın alacağınız miktarda satarım. Ey oğul! Eğer sende ilmin semeresi ve bereketi bulunmuş olsaydı, nefsinin zevkleri, heves ve arzuları uğruna hükümdarların, devlet büyüklerinin ve nüfus sahiplerinin kapısına gitmezdi. Alimin, bu kişilerin kapısına gidecek iki ayağı yoktur. Zahid'in bu kişilerden dünyalık alacak iki eli yoktur. Aziz ve celil olan Allah'ı seven müminin de Allah'tan başkasına nazar edecek iki gözü yoktur. Allah sevgisinde sadık ve samimi olan kişi bütün insanlarla teker teker karşılaşmış olsa gözü onlara bakmaktan hiçbir surette zevk almaz. Sevdiğinden başkasına nazar etmez. Onun nazarında dünya bakılmaya değer bir kıymet taşımaz. Ahiret kalben bağlanmaya ve hayal edilmeye değer bir kıymet taşımaz. Onun özünün gözlerinde Allah'tan gayrı hiçbir şey bakmaya değer bir kıymet taşımaz. Aklı senim sahibi olunuz. Siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Çoğunuz aldatıcı görünüş sahiplerinin peşinden gidiyorsunuz konuşanlarınızın çoğunun sözleri de dilde kalıyor. Telaffuzdan öteye geçemiyor. Canı gönülden gelmiyor, içten gelmiyor. Zahirde ve şekilde kalıyor. Münafığın konuştukları dilinden ve kafasından öteye geçmez. Allah sevgisine sadakatle bağlı olan müminin sözleri ise kalbinden gelir. Ruhunun derinliklerinden gelir, özünden gelir. Onun kalbi Aziz ve celil olan Rabbinin kapısındadır. Özü ve ruhu ise bu kapıdan içeri girmiştir. Kalbi de içeri girilmek için onun kapısında daimi istek halindedir. Allah'a yeminle söylerim ki sen bütün hal, hareket ve davranışlarında yalancısın. Samimi değilsin. Aziz ve celil olan Allah'ın kapısına giden yolu asla bilmiyorsun. Sen Allah giden yolda insanlara nasıl mürşitlik, kılavuzluk edebilirsin ki? Kendin bir amazsın, bir körsün. Kendinden başkasına nasıl rehberlik, yedicilik edebilirsin? Hevai nefsin, kötü tabiatın, nefsine uyman, dünyaya olan sevgin, riyaset, baş olma hırsın ve nefsani arzuların seni kör etmiş. Şimdi sen henüz günahlar içine işlememişken ve zahinindeyken hemen bana gel. Eğer daha da vakit geçer ve günahlar ruhuna işlerse o zaman dönüşün imkansız olur. Günahlarda ısrar edersin. Günahlarda ısrar ede ede küfre girersin. Kiminki ki izzet ve celal sahibi Allah'a olan taat ve kulluğu tahakkuk eder ve kemal bulursa Allah'ın kelamını işitmeye muktedir ve layık olur. Bu noktada Allah'ın kelamını dinlemeleri için Musa aleyhisselamın kavmi arasından seçilen yetmişleri yetmiş kişi hatırlar vaktiyle Allah'ın kelamını dinlemek üzere Musa aleyhisselamın kavminden yetmiş kişi seçilmişti. Bunlar Musa aleyhisselam ile birlikte Allah'ın kendilerine hitabını dinleyecekleri mahale geldiler. Az ve celil olan Allah orada kendilerine hitap etti. Fakat daha ilahi hitabı duyar duymaz Musa aleyhisselamdan gayri Hepsi de bayılıp düştüler Ayık olarak yalnız Musa aleyhisselam kaldı Az ve celil olan Allah onları ayılttı ve kendilerine geldikleri zaman Musa aleyhisselama hitaben şöyle dediler Bizde Allah'ın kelamını dinleyip tahammül edecek mecal yok Sen bizimle Allah arasında vasıta ol Bunun üzerine Musa aleyhisselam Allah'ın hitabını tek başına dinledi yanındaki yetmiş kişiye hak etti. Bu hadisede Musa aleyhisselam Allah'ın hitabını dinlemeye muktedir olabilmiş, mecal yetirebilmişti. Çünkü onun imanı kuvvetliydi. Allah'a olan taati tahakkuk etmiş, kulluğu kemal mertebesine ermişti. Öteki yetmiş kişi ise Allah'ın kelamını dinleyecek mecalı kendilerinde bulamadılar. Çünkü onların imanları zayıftı. Eğer daha önce Musa aleyhisselama gelen vahyi ve Tevrat'takileri kabul edip itaat etselerdi, edepleriyle dursalardı ve sarf ettikleri o cüretkarca sözleri sarf etmemiş olsalardı, aziz ve celil olan Allah'ın kelamını dinlemeye onların da mecali yeterdi. Halbuki onlar böyle hareket etmemişler ve Musa Aleyhisselam'a Allah'tan vahiy ve Tevrat gelince şöyle demişlerdi. ''Ya Musa, biz kendimiz görüp işitmeyince senin dediklerine inanmayız.'' İşte bunun üzerine aralarında 70 kişi seçilmiş ve Musa Aleyhisselam'la birlikte Allah'ın kelamını dinlemeye gitmişlerdi. Ben ne kadar yalancı, münafık ve deccal ruhlu kişi varsa onlara musallatım. Az ve celil olan Allah'a karşı gelen ne kadar insan varsa onların üzerine musallatım. Bunların en büyükleri ve en kademlileri iblistir. En küçükleri de fasık vardır. Ben dalalete sapanlarla, saptıranlarla Batıla çağıranlarla bütün bunların kafesiyle savaşıyorum. Bu savaşta kendi şahsımdan hiçbir güç kuvvet görmüyor, vehmetmiyorum. Yalnız ve yalnız her şeyi bilen, sonsuz kudretin sahibi Allah'a dayanıyor, ona güveniyor. Ey samimiyetten ve ihlastan mahrum kişi! Kalbinde ikiyüzlülük olduğu açıkça ortaya çıktı. Sen teslimiyete muhtaçsın ve muhtaç diyakarlığı bertaraf etmeye muhtaç. Eğer benim bazı kişileri musallat oluşum ve diğer bazılarına da savaş açışım Allah'tan ise bu mücadelem yakında büyür, çoğalır, yücelir. İki ayağı üzerindedir. Kanatlarıyla uçar. Halkın damlarına konar. Oradan da evlere girer. İnsanlar da onu gözleriyle görürler. Kalpleriyle müşahede ederler. Sözün kısası Hakka dayanan bir hareket Zamanla kendini belli eder Söndürülemez Yok eğer benim bu uğraşmalarım Allah'tan değil de nefsimden Hevamdan kötü tabiatından Şeytanımdan Ve batıl himmet ve gayretlerimden ise Yakında hüsranla karşılaşır Dağılır küçülür Erir yok olur gider Zira hiç yok ki Aziz ve celil olan Allah yalancılara destek vermez, münafıklara yardım etmez, inkârcılara güç kuvvet vermez, şükrü terk edenlerin nimetini artırmaz. Herhangi bir fiil, hareket ve davranışta iki yüzlü hareket eden hiçbir kimse bu hareketiyle elde etmek istediğine nail olamaz. Bilakis bu iki yüzlülüğü onun dininin yanmasına sebep olur. Ey müritler! Ben konuştum, söyleyeceğimi söyledim. Fakat sizler benim söylediklerimden kaçıyorsunuz. Onlarla amel etmiyorsunuz. Diğer beldelerde benim adım dilsize çıkmıştır. Ben kendimi değil dilsiz ve konuşmaktan aciz birisi olarak kabul etmek istiyordum. Fakat olmadı. Kadar beni size gönderdi. Ben bir bodrumdaydım. Kader beni oradan aldı, getirdi, kürsüye oturttu. Yalan söyleme. Senin iki kalbin yok. Sadece bir tek kalbin var. O da bir şeyle doldu mu işi mı? Onun haricinde bir başka şey almaz. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Allah bir şahısta iki kalp birden yaratmaz. Ahzab suresi 4. ayet. Bir kalbin hem Allah'ı hem de fanileri sevmesi imkansızdır. Bir kalbin hem dünyayı hem hem de ahireti taşınması imkansızdır. Kişinin kalben Allah'a yönelip bağlanması, zahiren de insanlara yönelip onlarla birlik olması caizdir. Fakat bu sırf Allah rızası için insanların işlerini görüp ihtiyaçlarını gidermek ve onlara Allah'tan bir rahmet olmak maksadıyla yapılırsa, bunun dışındaki maksatlarla yapıldığı takdirde ise caiz değildir. Allah'ı bilmeyen birisi mürayelik yapabilir. 200 yapabilir. Fakat Allah'ı bilen birisi bunu yapamaz. Ahmak Allah'a isyan eder. Aklı selim sahibi ise itaat eder. Dünyalık toplamaya hırslı olan mürahilik eder. Münafıklık 200lük eder. Uzun emeller peşinde koşmayan ve dünyalık toplamaya haris olmayan ise ne mürahilik eder ne de 200 lük. Mümin farzları eda ederek Aziz ve celil olan Allah'a yakınlaşır. Nafilelerle de bu yakınlığı ve ayrıca Allah sevgisini pekiştirir. Allah'ın öyle kulları da vardır ki onların nazarında nafile ibadet yoktur. Bilakis farzları eda ederler. Sonra da nafileleri eda ederler. Nafileleri eda ederken derler ki bunlar bizim üzerimize farzdır. Çünkü onlara edaya gücümüz yetiyor. Ebediyen İbadetle meşgul olmak bizim üzerimize farzdır. Böylece Allah'ın bu kulları hiçbir ibadeti nafile olarak kabul etmezler. Evliya Allah onların uyarıcısıdır. Kendilerini ikaz eder uyarır. Aynı zamanda muallimidir. Onlara Allah'ın yolunu öğretirler. Aziz ve Celil olan Allah onları öğrenme sebebi olarak diğer insanlar için hazırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar mümin bir dağ başında da bulunsa Allah bilmediklerini öğretmesi için ona bir alim gönderir salihlerin sözlerini alarak onlarla konuşup kendine mal etme onların kendi sözün olduğunu iddia etme ariyet ödünç meta gizlenmez kendi malından al kendi malına uzan başkasının malına uzanma Pamuğu kendi elinle dik, kendi elinle sula, Kendi gayret ve dirinmelerinle terbiye et, yetiştir. Sonra da kendi elinle doku. Kendi elinle dik ve giy. Başkalarının malı ile ferahlanma. Başkalarına ait elbise ile gösterişe kalkma. Başkalarının sözünü alıp konuştuğun ve onu kendine mal ettiğin zaman salihlerin kalpleri sana gücenir. Eğer... Herhangi bir işte veya bir eserde senin emeğin yoksa o hususta konuşup kendine bir pay çıkarmaya da hakkın yoktur. Bütün işler ve eserler emekle kayıtlıdır. Herhangi bir hususta emeği olmayanın o bahiste konuşmaya veya bir karşılık talep etmeye hakkı yoktur. Aziz ve celli olan Allah şöyle buyurur. İşlemekte olduğunuz güzel amellerin karşılığı olmak üzere. Girin cenninde. Nal Suresi 32. Ayet. Marifetullah'ı tahsil hususunda çalışınız, gayret ediniz. Zira marifetullah, Allah ile bir olmak, O'nun takdiri, kudreti ve ilmi ile bir arada bulunmak demektir. Marifetullah, Allah'ın fiillerinde, hükümlerinde ve takdir-i ilahisinde külli bir yokluğa ermek demektir. Ağzından çıkan söz, kalbindekine delalet eder. Dil, kalbin tercümanıdır. Kalp karışık olduğu zaman konuşulan söz bazen hak olur, bazen de batıl. Eğer kalp karışık ise, yani kişinin içi fasit ise ondan kötü ve batıl sözlerin zuhuru önlenemez. Kalp düzeldiği zaman dil de düzelir. Yani o zaman dilden hak ve güzel sözler dökülür. Kişinin içinde fitne fesat duyguları bulunduğu müddetçe, ağzından çıkacak sözlerin her an değişmesi muhtemeldir. Konuşanlardan kimisi kalbinden konuşur. Kimisi özünden ve ruhunun derinliklerinden gelen samimi, saf ve ihlaslı duygularla konuşur. Kimisi de nefsinden, hevasından, şeytanından ve adetinden konuşur. Bir şahsı sevmek, bir başkasına da buğz etmek icap ettiği zaman sevginde buğzun da kendi nefsinin ve hevanın tesiriyle olmasın. Sevdiğini nefsin için sevme. Bozd ettiğine de yine nefsin için boz etme. Bu iki kişiye Allah'ın kitabı ile Resulullah'ın sünnetini hakem tayin et. Yani onlar hakkında Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti ile hüküm ver. Eğer her ikisinin de hükmü senin sevdiğin kişiye uyuyorsa sevmene devam et. Eğer uymuyorsa onu sevmekten vazgeç. Yine eğer kitap ve sünnetten her birinin hükmü senin buğz ettiğin kişiye uyuyorsa, yani senin ona buğz etmenin uygun düşmediğini gösteriyorsa buğzundan vazgeç. Eğer kitap ve sünnetten her biri senin o kişiye buğz etmene iştirak ediyorsa buğzuna devam et. Eğer kitap ve sünnette aradığın hükümleri bulamazsan o zaman Sıdıkların kalbine başvur Onlardan sor öğren Kendin kitaptan ve sünnetten Bizzat hüküm çıkaramadığın zamanlar Sıdıklara müracaat et Onların kalpleri sıhhatli hüküm ve Sıhhatli hüküm verirler Zira kalp sıhhatli olduğu Yani fitne fesattan arınmış bulunduğu zaman Aziz ve celil olan Allah'a En yakın varlık durumuna gelir Kalp, kitap ve sünnet ile Amel ettiği zaman Allah'a yakınlaşır. Allah'a yakınlaşınca da alim olur. Lehindekini, aleyhindekini görür. Neyin Allah için, neyin Allah'tan gayrı için olduğunu, neyin hak için, neyin batıl için olduğunu doğru olarak bilir. Müminin bir nuru olduğu zaman o, onunla bakar, onunla görür. Mümin için durum böyle olunca, sıdık ve mukarreb için neden olmasın, Müminin bir nuru vardır Onunla bakar, onunla görür İşte bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müminin keskin görüş ve Bakışını dile getirerek Şöyle buyurmuşlardır Müminin ferasetinden Sakınmaz Zira o Allah'ın nuru ile bakar Arif mümine de bir nur verilir Bu nurla o Rabbine yakınlığını görür Rabbinin kendi kalbine yakınlığını görür. Meleklerin ve peygamberlerin ruhlarını görür. Sıdıkların kalplerini ve ruhlarını görür. Onların hallerini ve makamlarını görür. Bütün bunlar onun kalbinin sevgisinde ve özünün temiz ve berraklığındadır. O ebedi olarak Rabbi ile ferahlık halindedir. O sadece vasıtadır. Allah'tan alır, kulları ulaştırır, dağıtır. Ariflerden bazıları hem lisanen alimdir hem de kalben. Bazıları kalben alim oldukları gibi lisan yönünden de çok fasih ve kuvvetlidirler. Münafıklara gelince onların yalnız dili çözüktür. Kalpleri ise dilsizdir, tıkalıdır. münafın bütün bildiği dilindedir. İşte bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Ümmetim hakkında korktuklarımın en korkulusu, dili çözük münafıklardır. Hiçbir şeye mağrur olma, aldanma. Zira hiç şüphe yok ki aziz ve cill onun Allah dilediğini yapar. Salihlerden biri bir mümin kardeşini ziyarete gitmişti. Ona hitaben şöyledi. Ey kardeşim gel. Ta ki hakkımızda Allah'ın ilmi ve hükmü bahsinde ağlayalım. Bu salih kişinin sözü ne de güzeldir. Demek ki Arif birisiymiş, Allah'ı tanıyormuş. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü de işitmiş, biliyormuş. Biriniz cennet ehline mahsus bir amel işler. Öyle ki bu ameli sebebiyle cennetlik olmasına yarım kol uzunluğunda bir mesafe kalır. Fakat bu arada kendisine bir bedbahtlık erişir. Böylece cehennem ehlinden olur. Yine biriniz cehennem ehline mahsus bir amel işler. Öyle ki bu amel sebebiyle cehennemlik olmasına yarım kol uzunluğunda bir mesafe kalır. Fakat bu arada kendisine bir bahtiyarlık erişir. Böylece cennet ehlinden ol. Salihlerden birine soruldu. Rabbini gördüm. Salih cevap dedi. Eğer görmemiş olsaydım, bulunduğum yer Paramparça olurdu Salihlerden birine soruldu Rabbini gördüm Salih cevap dedi Eğer görmemiş olsaydım Bulunduğum yer paramparça olurdu Soru Kişi Rabbini nasıl görebilir Cevap Kulun kalbi bütün fanilerden boşaldı Ve orada Allah'tan gayrı hiçbir şey kalmadığı zaman Allah dilediği şekilde kendisini ona gösterir Nasıl ki başkalarını zahiren gösteriyorsa, kendisini de batınen gösterir. Nasıl ki Miraç gecesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterdiyse, tıpkı bunun gibi o kuluna da gösterir. Nasıl ki bu kul uykuda iken gözleri kapalı olduğu halde, gördüğü rüyada kendi kendisini görüyorsa, aynen bunun gibi Allah'ı da görebilir. Gerçekten rüyada insan o anda gözleri kapalı bulunduğu halde birçok şekillerde ve aynen kendi kendisini görebiliyor. Tıpkı bunun gibi Allah o kuluna öyle bir mana ihsan eder ki onunla Rabbini görür. Ona yakınlığını görür, sıfatlarını görür, lütuflarını, fazlını ve ihsanını görür. Atiyyelerini görür, tecelligahlarını görür. Ubudiyeti tahakkuk eden ve marifeti ehren kişi, Allah'tan zatını kendisine göstermesini yahut göstermemesini veyahut kendine bir şey vermesini veya vermemesini istemez. Arif Allah'tan böyle taleplerde bulunmaz. Çünkü artık o fani olmuş Allah'ın varlığında sevgi ve muhabbetinde boğulmuştur. İşte bunun içindir ki bu mertebeye erenlerden biri şöyle de Allah'tan istekte bulunmak benim neyime? Ben onun kuluyum. Efendisinin yanında kölenin irade ve ihtiyarı yoktur ki. Bu söz ne hoştur. Adamın birisi bir köle satın almıştı. Köle din ve salah ehlinden biriydi. Efendisi onu alıp evine götürünce aralarında şu konuşmalar geçti. Efendi, benim evimde neler yemek istersin? Köle, ne verirsen onu. Efendi, Nasıl elbiseler giymek istersin? Köle Nasıl elbise giydirirsen onu giyirim. Efendi Evimin hangi odasında kalmak istersin? Köle Hangi odada kalmamı istersen orada? Efendi Evimin hangi işlerini yapmak istersin? Köle Hangi işleri yapmamı istersen onları. Bu son cevaptan sonra efendi ağlamaya başladı ve dedi ki Keşke ben de Rabbimle böyle olabilseydim. O zaman ne mutluydu bana. Bu arada köle dedi ki, Ey benim efendim, Efendisinin yanında kölenin irade ve ihtiyarı olurum. Bunun üzerine efendi dedi ki, Seni azat ediyorum, Allah için hürsün. Ayrıca benim yanımda kalmanı istiyorum, Ta ki canım ve malımla sana hizmet edeyim. Kim ki Allahı tanırsa onda ne irade kalırın ve ihtiyar? O şöyledir: Allah'tan istekte bulunmak benim neyime? Gerek Allah'ın fiilleri ve gerekse başkalarına ait işler hakkında kadere karşı gelmen lanetler yağdır mı? Kalbini Allah'ın gayri şeylerin sevgisinden kurtulabilenler ve halvet anlarında. Allah ile ünsiyet edebilenler parmakla gösterilecek kadar az ve nadirdir. Böyleleri Allah'ın kelamı Kur'an'ı ve Resulullah'ın hadislerini çok çok okurlar. Hükümlerini öğrenirler. Manaları ile aşinalık peyda ederler. Şüphesiz bunlar insan insanlarla da alakalanırlar. Sırf işlerini vermek ve ihtiyaçlarını gidermek için onlarla da zahiren ünsiyet ederler. Onların şahsında kendilerinin ve başkalarının nefslerini görürler. Yine onlara sizin hiçbir haliniz gizli kalmaz. Hatırınızdakiler hakkında size konuşu verirler. Evlerinizde olup bitenleri haber verirler. Vah sana aklı selim sahibi. Cehaletin yüzünden Allah dostlarına satışıp durma. Allah'ın kitabından uzaklaşıyor ve ahaliye gelişi güzel konuşmalar yapıyorsun. Bu öyle kolay değil. Hem zahir hükümlere hem de batın hükümlere ihtiyaç var. Hepsini çok iyi bilmen gerek. Bütün bunlardan başka iki de zaruret bulunmalı ki konuşabilesin. Birinci zaruret, bulunduğun malde halka konuşmalar yapacak senden başka bir kişinin bulunmamasıdır. İkinci zaruret, konuşma yapabilme hususunda kalbinden bir işaret, bir emir gelmelidir. İşte bütün bu şartlar var olduğu takdirde insanları Allah'a davet etmek ve ona götürmek için bu makama yani irşat ve konuşma makamına çıkabilirsin. Vah sana. Sufi olduğunu iddia ediyor. Halbuki sen günah kirleriyle kirlenmiş birisin. Sufi batını da zahirde. İçi de dışı da temizlenmiş ve günah kirlerinden arınmış kişidir. Bu temizlenme işi Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine ve güzel ahlakına uymak suretiyle olur. Kişi günah kirlerinden temizlendikçe vücut denizinden çıkar. Kalbinin temizlenip arınması dolayısıyla iradesini, ihtiyarını ve dilemesini terk eder. Hayrın temeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine ve fiillerine tabi olmaktır. Kulun kalbi günah kir ve paslarından temizlenince rüyasında peygamberimiz Aleyhisselam'ı görmeye başlar. Allah'ın Resulü ona bir şeyi emreder. Bir şeyden de eder. O kişinin tamamı kalp olur. Bünyesi adeta ortadan kalkar. Dışı dışı olmayan bir öz sır, kirpas bulunmayan halis bir saflık haline alır. Zahirinin kabuğundan uzaklaşır. Bir köşeye çekilir. Geriye kabuksuz sırf öz usare kalır. Manayünü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlik olur. Kalbi Allah Resulü'nün yanında ve huzurunda kemale erer, olgunlaşır. Eli Allah Resulü'nün elinde bulunur. Bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun muhatabı ve mihmandarıdır. Bütün fanileri kalpten çıkarıp atmak, yüce dağları yerinden söküp atmak kadar zordur. Uzun müddet mücadele etmek, sabırlı olmak, zorluklara ve felaketlere katlanmak gerekir. Elinize geçmeyecek şeyleri istemeyiniz. Eğer bu çetin mücadeleyi verip selamete çıkabilirseniz ve Müslüman olarak kalabilirseniz ne mutlu sizlere. Ne mutlu sizlere ki kıyamet günü kafirler topluluğundan değil, Müslümanlar topluluğundan olacaksınız. Ne mutlu sizlere ki cennet toprağında Yahut kapısında oturacak Cehennem ehlinden olmayacaksınız Mütevazi olunuz Alçak gönüllü olunuz Kibirlenmeyiniz Tevazu alçak gönüllülük Kişi yükseltir Kibir azamet ise alçaltır Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyururlar Kim ki Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir Kalp Aziz ve celil olan Allah'ı zikre devam ettikçe kendisine marifet gelir, ilim gelir, tevhid gelir, tevekkül gelir. Ayrıca Allah'tan gayri şeylerden yani masivadan yüz çevirir. Zikrin devamı, dünya ve ahiret hayırların devamına sebep olur. Kalp mana yönüyle sıhhatli olduğu zaman zikirde daim olur. Etrafına ve üzerine zikir yazılır. Bu durumda kişinin gözleri uyuyor fakat kalbi aziz ve Celil olan Rabbini zikreder. Bu hal ona peygamberinden miras kalmıştır. Salihlerden biri bazı geceler zorla uyumaya çalışıyor ve kendisinin uyumasına vesile olacak şeyleri hazırlıyordu. Uyumak isteyişinin sebebi sorulunca şu cevabı verdi. Rabbim Allah'ı görüyor da onun için uyumak istiyorum el hak bu salih doğru söylemiştir zira hakiki ve sadık uyku aziz ve celil olan Allah'tan bir vahidir kişinin gözünün kuvveti uykuda meyleder